öykülerimiz öykülerimiz hastane, hastane önünde incir, incir ağacı, ağacı. Yozgat'ın şirin mi şirin Akda madeni köyünde yeşil ormanların dingin ırmakların arasında dolanır iki sevdalar biri Yağız delikanlı Yasir, diğeri Naze'nin bir köy kızı Ümmü. Yasir, o durgun ırmağın kenarında otururken, Beşik Kertmesi Ümmü'ye sıkıntılı bir halde söyler askerlik vaktinin geldiğini, bir haftaya kadar gideceğini. İki gencin gözyaşları ırmağa karışarak dolanır ormanları. Her bir ağaca anlatırlar ayrılık acısını. ülme yarim sayılı gündür çabuk geçer vatan borcu bu sevdalı dinlemez aşık dinlemez korkarım yasirin gidip de dönmezsin gelir de görmezsin diye o nasıl sözün ağzından gelasin dedim ya sayılı gündür gelir geçer sen yeter ki mektupsuz kolarım ben seni alır rüyalarıma uyurum gurbette sen unutma Güneş doğmayı hiç unutur mu Yasir'im? Nasıl unuturum ben seni? Söz, her gün mektup yazacağım sana. Çabucak geçer bir hafta. Elinde tahta bavuluyla biner. Onu yarimden ayıracak olan trene Yasir. Ardında gözü yaşlı anası... Kardeşleri ve bir de yavuklusun, gider birliğine teslim olur, nöbetlerde aklına ümrüsün, gözü yolda mektup bekler her gün, eline ulaşan her mektubu önce bağrına basar, sonra koklar, koklar da öyle açar yazır bazen ucu yanıktır gelen namenin, bazen gözyaşıyla ıslak. Bulamadı bana ilacı, ilacı. Özlem dolu, sitem dolu nameler gelirken asker Yasir'e i̇şte Adına Berem denen, denen ince bir hastalık peydavu Bilemezler hastalığın ne olduğunu doktorlar anne, Günden güne anne. erimeye başlar Yasir Ailesine haber gönderirler Sevdiğine de gelir kara haber Ümmü çaresiz. Ümmü perişan. Ümmü gariban bir nazim. Bu askerin durumu giderek kötüleşiyor. Hemen İstanbul'a sevk edin. Ve hiç görmediği İstanbul'a, Gata Hastanesi'ne getirildi Yasir. Solgun ve ölümün kıyılarında dolaştığı vakitler. Tek derdi. ...son kez Yarin'i görebilmekti. Ama ümmü son bir kez bile olsun göremedi Yasir'ini. Bey bırak inadı da sal gitsin kızın nişanlısını görmeye. Olmaz. Yapma bey yazıktır. Bak nasıl soldu gül yüzü. Babama söyle bir kerecik görmeme izin versin der. Hele biraz iyilsin de öyle gitsin görmeye. Sen bilirsin bey ama inşallah geç kalmayız bu işi. Yasir'in yattığı odanın penceresi... ...bir incir ağacına bakar. Yasir o ağaca bakarken... ...gözünden... ...anasını, babasını... ...ve bir de o gül yüzlü... yarini geçirir durur. Hastalığı gün geçtikçe... ağırlaşmaktadır. Artık mektuplara da... ...cevap yazamaz hale gelir. Yaklaşan ölümü... ...sezinler Yasir. Ümmü ise... ...için için erimektedir derinde rezarmı kazın ana bir çare söyle bu derdi bir sen varsın beni dinleyen derdime derman ola ne diyeyim sana bahtı kara kızım baban nuh der peygamber demez artık mektup da gelmez oldu yaserinden dünya gözüyle son bir defa bile göremedim olup hak mı reva mı bu bana ana Allah'tan umut kesilmez kızım bakarsın el eleşi verir baharda yapı verir düğününü kınalarını yakarız ellerine. O bahar gelir ama Yasir gelemez göğünün. Son nefesini hastanenin penceresinden bahçedeki incir ağacına bakarken vermiştir çünkü. Ailesi fakir olduğundan cenazesini bile getiremez memleketi. Hayatında ilk ve son kez gittiği İstanbul'da bir ikindi ezanıyla kara toprağa verilir Yasir. Başınız sağ olsun. Allah kalanlara sabır ihsan eylesin. Burada birkaç parça eşyası var oğlunuzun. Bir de şu asker kepi. İçine birkaç beyit yazmış ölmeden önce. Bizim okuma yazmamız yoktur doktor bey. Köye dönende de nişanlısına verir O O okur. Bitirirler Yasemin son kalan hatırasını köylerine ve verirler ümri. Ölmeden önce titreyen elleriyle zor güç yazmıştır son sözlerini. Hastane <Gülüyor> önünde inciracı anne. yeni yol ben acı annem maya garip kaldı yüreğim her dondu annem ben Ellerin vatanı bana doldu, Radyo için uyarlayan Kahraman Tazioğlu, Anlatan Kaan Özdemir Seslendirenler Yasir Talha Bora Öge Ümmü Benhar Sağroğlu Ümmünün annesi Selda Atalay Ümmünün babası Ömer Baykar Doktor Mehmet Can Yasir'in babası Oğuz Sivri Prodüksiyon Serhat Karasu Oğuz Sivri Yöneten Ferman Karaçam